Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cennet ve cehennem ebedi midir diye bir soru soruldu. Bu hususta Kasas suresi 80. ayette şöyle bir konu, ayette şöyle buyuruluyor. Öncelikle onu bir ifade edelim. Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Bu ayette geçen O'nun zatından başka her şey yok olacaktır ayetine göre, bu cümleye göre. Diyorlar ki cehennette, cehennemde ebedi değildir. Oysa kardeşlerim Rabbimiz başka ayetlerde de şöyle buyurmaktadır. Mesela örneğin Ali İmran suresi 136. ayette işte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Yani müminlerin güzel amellerinden bahsedildikten sonra Diyor ki onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altların, altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Yine Nisa suresi 57. ayette de şöyle buyruluyor: İman edip salih amel işle, ameller işleyenleri ise altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Şimdi kardeşlerim, elbette ki Allah'ın zatından başka her şey yok olmaya mahkumdur. Yok olma, yani bir sonu vardır. Her şeyin. Yani ölümsüz olan, sonu olmayan yalnızca Allah'tır. Ancak Rabbimiz cenneti ve cehennemi sonlandırmayacağını vaat etmektedir. Yani halidine fiha ebede. Orada ebedi olarak kalacaklar ifadesi yani Allah'ın yarattığı cennetin ve cehennemin sonu olmasına rağmen, her şeyin bir sonu olmasına rağmen Allah Azze ve Celle sonlandırmayacağını ayetlerde vaat etmektedir. O halde cennet ve cehennem ebedidir. Rabbimiz sonlandırmayacak. Salih amel işleyenler Rabbimizin dilediği kadar yani ebedi olarak buyurduğu gibi ayette cennet ve cehennemde ebediyen yaşamaya devam edecekler çünkü ayetler buna işaret etmektedir. Velhamdülillahi rabbil alamin.